Arkadaşlar, sizlere hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Duyuyor musunuz beni? Hatice Yılmaz duyuyor. Hatice Yılmaz Aleyhisselam diyor. Tamam, Salihha iyisiniz inşallah. Herkes iyidir, bir sorun yok. Tek problem İstanbul'un trafiği. Ee, aşağı yukarı 2 saattir yoldayım. Bilmiyorum. Neyse Allah'tan geldik yetiştik. <gülüyor> Şimdi e, arkadaşlar bu akşam kısmet olursa e, Taberi İbn-i Et-Taberi'nin tefsirini e, işleyeceğiz. Evet Tefsir deyince aklımıza gelmesi gereken ilk eser diyebiliriz tabirinin tesiri için. Ee, kısmet olursa e, bununla ilgili e, bir video çekimi e, yapacağız. Orada müfessirimiz ve tesiri hakkında geniş bilgi vermeye çalışacağım. Ama e, şimdi daha fazla zaman kaybetmeden isterseniz metinize başlayalım. E, Arapça metin okuyalım hep birlikte. E, okuyacağımız yer Şura e, suresinden bunu bu kısmı Allah rahmet etsin e, Mevlüt hocamız seçmişti. Biraz uzundu ben biraz e, kısalttım ama e, evet Şura suresinden bir e, kısım, bir grup ayet e, zamanımızın el verdiği ölçüde e, bu ayetleri müfessirimiz nasıl e, tercüme etmiş onları görmeye çalışacağız. E, bu arada e, ben e, dün arkadaşlar dedim ki bu tabi bu tefsirde yani e, İbn Cerrah taberinin tefsirinde arkadaşlar. E, Biraz sonra okuyacağımız bir kısım var. Orada Kebair ile ilgili bilgi veriyor bize mi felsefimiz? Hangi günahlar Kebair kapsamındadır? Onu dün ben arkadaşlara verecektim. Fakat unutmuştum şeyden almayı. Getiremedim maalesef. Fakültede, bilgisayarda unuttum. Bugün de Çıktı aldım. Erkenden gitmiştim. Çıktı aldım. Masanın üstüne koydum. <gülüyor> Yine alil acele çıkarırken orada kaldı. Ama inşallah e, onu ben size ileteceğim. Şimdi hani bir bulsam diye bakıyorum ama e, zaman da kaybedeceğiz eğer onu ararsak. E, ama Nisa suresinin 31. ayetinde arkadaşlar kebail kelimesi orada da geçiyor. O ayetin tefsirinde. Ee, bunlar var. Ee, keşke bir arkadaşımızın durumu müsait olsa da Arapça olarak orayı bulsa oradaki hadislere baksa e, orada e, kebair olarak neler zikredilmiş onları görsek. Yeri ee, gelince belki biraz sözünü ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Fema utitum min şeyin size her ne verilmiş ise ee, bunlar fethaül hayatı dünya, dünya e, hayatına ait değerlerdir, dünyevi e, unsurlar değerlerdir. E, tabii burada size her ne verilmiş ise cümlesinin devamında dünya var. Aşağıda okuyacağız. Yani dünya hayatında size ne verilmişse bunlar dünya, dünyalıktırlar, dünyevi unsurlardır. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ Fakat bir de Allah katında tabi ki size verilecek e, nimetler vardır. Size yapılacak ikramlar vardır. Bunlar hayrun, daha hayırlıdır. Hangisinden daha hayırlıdır? Dünya hayatında size verilenlerden daha hayırlıdır. Yani dünya hayatında verilenleri de Rabbimiz bize nasip ediyor. Ahirette de tabi ki bu dünya hayatında yapacağımız hayırlı amellere karşılık bize bir şeyler verecek. İnşallah. Ee, i̇şte e, amellerimize karşılık ahiret hayatında bize vereceği şeyler ki işte bunlar ve ma'indallahi ile ifade ediliyor. Bunlar dünya hayatında verilenlerden daha hayırlıdır. Hayırın <gülüyor> ve Bir de dikkat ettiniz mi? Şimdi burada mesela hemen U bir şeyin yani size her ne vermiş ise ilme meçhul gelmiş Halbuki diğerinde ama indallahi Allah katında olan yani o doğrudan doğruya Allah'ın vereceği bir şey bunu şöyle düşünebiliriz şimdi dünya hayatında Evet her şeyi nasip eden Allah'tır ama sonuçta insanlar bir amel bir emek bir güç bir gayret sarf ediyorlar ortaya koyuyorlar Dolayısıyla bir şeyler elde ediyorlar ee, aslında veren Allah'tır. Hani Karun da öyle söylemişti değil mi? Yani bana ne vermişse, onu ben kendim e, elde ettim diyordu. Ama tabii daha sonra öyle mi demişti Allah ona? Madem öyle tuttu batırdı Allah onu yerin dibine. Anladı ki demek ki e, e, her şey sadece ondan kaynaklanmıyormuş. Evet bir emeği olabilir fakat asıl veren Allah. Ahirette ise e, hiçbir şey yok. Her şeyi sadece Allah'tandır. Allah verecektir. İşte o daha hayırlıdır diyor Rabbimiz. Ve ma'inde Ve ebkâ bir de daha e, süreklidir. Dünya hayatındaki servetler, mallar ne kadar olursa olsun sonuçta e, tükenir, biter. Biraz sonra zaten müfessiz de söyleyecektir ama Allah katında olanlar e, süreklidir, bitmez. Peki bu Allah katında sürekli e, devam edecek olan ve e, dünya hayatında daha hayırlı olan, dünya hayatında verilenlerden daha hayırlı olan bu nimetler kimin için böyledir bu husus? Diller dine amenu iman edenler. Yani bu hususa inanan, iman eden, ahirette benim yaptıklarıma karşılık Rabbim bana birçok nimet verecek diye düşünenler için, buna inananlar için bu böyledir ve ale rabbihim o zaman onlar yani bu durumda olanlar bu şekilde iman edenler yetevakkeluna yani "ve ale rabbi metevekkelun" rablerine tevekkül etsinler. amellerini ortaya koyduktan sonra rablerine güvensinler. Yine velazina yine bunlar kimlerdir bunlar arkadaşlar? buna sakınırlar. Neden sakınırlar? Yani sakınanlardır diyelim veya sakınırlar her hani neyse ke dairel ismi ee, günahın büyüklerinden sakınırlar. İsim günah e, demek arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Kebair ismi büyük günahlardan sakınırlar. Valfavahişe ve fuhşiyat dediğimiz hususlardan sakınırlar. Biraz sonra bunlar ne anlama geliyor birlikte düşünelim. Ee, evet demek ki ne yapıyor bunlar? Arkadaşlar sıfatlarını sayalım. Bir, büyük günahlardan sakınıyorlar. İki, fuhşiyattan sakınıyorlar. Ee, üç, ve izâ mâ gâdibû kızgın bir durum ortaya çıktığında, sinirlendiklerinde, gazaba geldiklerinde hum onlar yâgfirûne e, yumuşak davranırlar, alttan alırlar, büyütmezler, affederler, affedici bir tavır ortaya koyarlar. Vellâdine hmm, devam ediyoruz bunların özelliklerine. Yine bunlar İsteceğe bu e, karşılık veriler, icabet ederler. Rabbihim, Rablerine, Rablerinin davetini icabet ederler. Ve akamu, ve akamu namazlarını ikame ederler. Daha ve emruhum ve bundan işleri, yani bunları yapacakları her türlü işi, verecekleri her türlü kararı, e, bunların bu tür kararları şura beynehum kendi aralarında şura iledir. yani istişare iledir. yani görüşmelerledir, e, tonu, konuşmalarla bu işi yaparlar. Öyle kend, durduk ya da kendi kendine karar alıp o kararı uygulamazlar. Başka ne özellikleri var bunların? mı? onlara rızık olarak verdiklerimizden de yün ne? Allah yolunda infak ederler. Daha devam ediyoruz arkadaşlar bunların özelliklerini saymaya. Oallerdinle yine onlar ve asa dahumun baryu onlara e, bir bari bay ne diyelim bay işte sıkıntı dert tasa keder saldırı e, haksızlık zulüm Bunlar hepsini buraya e, yerleştirebiliriz bir haksızlıkla e, karşı karşıya bir saldırıya e, maruz kaldıklarında Hu onlar y yardımlaşırlar arkadaşlar. Ee, dikkat edin burada biraz sonra onu müfessirimiz bize özellikle dikkat çekecek çekerek diyecek ee, 37. ayette dedi ki e, işte bir e, hani kızgınlık hali meydana geldiğinde bir sinirlilik hali meydana geldiğinde affedicidirler 39'da da diyor ki e, kendilerine bir zulüm yapıldığında bir haksızlık yapıldığında bu sefer de birbirlerine yardım ederler iki ayrı e, husus bunlar e, aşağıda müfessizimiz bunların her birini ayrı bir grup Müslümana e, e, has kılacaktır. Biraz sonra okuyacağız. Ve ceza-u kötülüğün karşılığı seyyiyet, kötülük, günah. Bunu karşılığı seyyiyetin yine kötülüktür. Ama nasıl? Misluha, kötülük kadar. Yani siz bir kötülük yapmışsınız. Sizin o kötülüğünüzün karşılığı yine onun kadar bir kötülüktür. Ondan daha fazla olmayacaktır veya kürede düşünebiliriz burayı biri size bir kötülük yapmışsa siz de ona o kötülük kadar karşılık verin. Bunu da düşünebiliriz. Hatta e, cümlenin bundan sonrası böyle bir anlayışın daha doğru olabileceğini de bize ihsas ettiriyor. Neden? Çünkü nasıl diyor ki عفا, fakat kim e, kendisine bir kötülük e, yapıldığı halde bundan dolayı af edici olursa, af ederse ve aslaha ve yani barışçı bir tavır ortaya koyarsa, barışçı bir anlayışla meseleye yaklaşırsa, meseleyi büyütmezse, kavgaya, savaşa dönüştürmezse, alttan alırsa, sabrederse feecruhu, işte böyle davrananın mükafatı alallahi, Allah'a kalmıştır. Yani Allah şüphesiz ona e, bol mükafat verecektir. İnnehu, çünkü Allah la yuhibbu zalimine asla zulmedenleri zulmü tasvip etmez, sevmez diyor ayeti kerimelere. Bakalım müfessirimiz kısaca e, izah etmeye çalıştığımız, e, tercüme etmeye çalıştığımız bu ayetleri bize nasıl anlatıyor, neler söylüyor birlikte görelim. Ana <gülüyor> kavluhu Allah-u Teala'nın فَمَا <gülüyor> اُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sözüne bakacak olursak eğer. Biraz evvel bunun ne anlama geldiğini söylemiştik. Yani dünya hayatında size verilen her şey nedir? Dünyevi unsurlardır. Dünyaya ait değerlerdir. يَقُولُ <gülüyor> تَعَالَا ذِكْرُهُ Fesirimiz diyor ki, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki فَمَا <gülüyor> اُوْتِيْتُمْ diye çevirmiş, ona bu kelimeyi ona karşılık vermiş. Ey yuhannasu, ey insanlar. O zaman müfessirimize göre buradaki e, siz, yani ferman Otiyum size vermiş olanlardaki sizden kasıt e, kimler oluyor arkadaşlar? E, yani müfessir ey demiş, ey insanlar demiş. Bunu bütün insanlar diye de düşünebiliriz. Fakat yani e, ey insanlarla e, müminlerin kast edildiğinde söyleyebiliriz. Tabi bu ey yahyanlar müfessirimiz eklemiş. Onu belirtelim. Ey insanlar, ey müminler, ey Müslümanlar her neyse, her ne her ne verilmiş ise feme atitum, ey, yuhannas, ey insanlar size her ne vermiş ise bir şeyin bir yani bir şey bir şey olarak bir eşya bir unsur olarak her ne verilmiş ise müriyashü dünya müriyash ee, müriyash kelimesini ne diyelim arkadaşlar dün arkadaşlar da sormuştu bunlar karşılık yazmışlardı siz de yazabilir misiniz dün derste olanlar tabii eğer bugün burada ise onlar yazmasınlar lütfen bugün katılan arkadaşlarımız yazsınlar Riyaş kelimesine nasıl nasıl bir anlam verelim ee, Şaban yazıyor. Nimet diyor Şaban. Ee, al olabilir mi acaba nimet? Olabilir mi? Ee, kelime anlamı ne olabilir Şaban? Başka bakan, sözlüğe bakan, herhangi bir yere bakan arkadaşımız oldu mu? Evet. Arkadaşlarımızdan herhalde yazan yok. O zaman söylerim Arkadaşlar, Riş, Riyaş, aslında Tüy demektir. Tüy. Yani hafif böyle havada uçan tüy. Riş budur. Riyaj budur. Yani riyaj şu dünya. O zaman dünyada e, size bir tüy bile olsa her ne verilmiş ise minel mali vel benine mal olarak. Yani mal cinsinden bir tüy kadar bile olsa her ne verilmiş ise vel benine ve Evladı ı olarak, yani çocuk çocuk olarak size ne verilmiş ise bütün bunlar arkadaşlar فَمَتَعْلُ hayatı dünya Dünyevi unsurlardır, dünyaya ait unsurlardır. Peki ne demek bu? يَقُولُ تَعَالَا ذِكْرُهُ Rabbimiz diyor ki فَهُوَ O, yani size verilmiş olan o mallar, o unsurlar, o değerler مَتَعُ لَكُمْ Size verilmiş bir takım meta dediğimiz yani değerlerdir mallardır eşyalardır ne yapıyorsunuz siz tetemette unebihi onlardan istifade ediyorsunuz onlardan yararlanıyorsunuz fil hayat dünya dünyada dünya hayatında onlardan yararlanıyorsunuz fakat valese münferri akirati bunlar ahiret değerleri değillerdir. Ahirete ait değerler değillerdir. Ve yine bunlar arkadaşlar size fayda verecek şeyler değildir. Nerede? Ne diyelim fi maadikum arkadaşlar? Yani bunlar ahirete ait unsurlar değildir. Ahirette geçerlilikleri yoktur. Ayrıca bunlar size bir fayda vermez. Ne de sinaatikum. Ne olsun oraya arkadaşlar? Ne diyelim? Maadinizde size fayda vermeyecek. Ne diyelim? Maada. Rümeysa. Rümeysa üçlere yazıyor bakalım bir yazsın. Ahiret, salihah, ahiret dedi. Rümeysa dönüş günü çok güzel. Peki evet. Yani ahirette. Evet, öyle söyleyelim. Ahiret yurdunda son dönüş gününüzde, son dönüp dolaşacağınız yerde, yani ne olacak biz neye döneceğiz? Tabii ki ahirete döneceğiz, toprağa döneceğiz ama topraktan sonra tekrar dirilince ahiret hayatımız olacak. İşte ma'at, ahiret hayatı demektir arkadaşlar. Orada bunlar size herhangi bir fayda vermeyecek. Yani bir adam dünyada ne kadar değere, mala, servete sahip olursa olsun, ne kadar çok zengin olursa olsun, ne kadar e, çoluk çocuk sahibi olursa olsun, evlat ihali olursa olsun, eğer bu insan dünya hayatında e, Allah-u Teala'nın belirlemiş olduğu, çizmiş olduğu sınırlar dahilinde yaşamazsa e, evet bu insan dünya hayatında bu nimetlerden yararlanabilir, istifade edebilir, işine yarayabilir bunlar. fakat Ahirette bulunan hiçbiri herhangi bir anlam ifade etmeyecek herhangi bir işe yaramayacaktır ee, diyor müfessirimiz. Ee, evet dünya hayatında bunlar var ama bir de Allah katında da bir şeyler vardır ee, ki bunlar amenü, biraz sonra okuyacağız. E, i̇man edenler içindir Allah katında olanlar. Peki bunların durumu nedir? İşte onu söylüyor. Allah katında e, olanlar, Allah katında bulunanlar Allah'ın yanında saklamış olup da ahirette size vereceği, ikram edeceği e, nimetler, hususlar daha hayırlı ve süreklidirler. E, e, müfessir şimdi bunu açıklıyor. Diyor ki, Yekulu taala Zikruhu Bu, Yekulu taala Zikruhu da müfessirimiz taberinin bir kalıp cümlesidir. E, yani, şanı yüce Allah diyelim. Şanı yüce Allah şöyle diyor, demek. Bunu çok sık kullanır. Diyor ki, وَالَّذِي indallahi e, Evet, dünya hayatında bir takım nimetler var. Bunadan yaralanıyorsunuz. Ama... Allah katında olan ki bunlar kimin içindir? لِهْلِ طَاعَةِهِ وَالْا۪يمَانِ bihi. Bunlar kendisine itaat eden ve kendisine iman edenler içindir. Ehli, ehli taat ve ehli iman olanlar içindir. Allah katında ehli taat ve ehli iman olanlar için e, saklanmış e, nimetler var. Bunlara gelince, ha, bunlar da nerede tabi? Fil ahireti ahirette Allah bunları saklamış. Böylece işte cennettir, cennetteki nimetlerdir falan bunlar. E bunların durumu nedir? Bunlar diyor خَيْرُونَ مِنْ مَا اُوْتِي تُمُوْهُ Dünyada size verilmiş olanlardan daha hayırlıdır onlar. مِنْ <gülüyor> مَتَعِيَا Yani dünyanın metaından, dünyanın değerlerinden, dünyada sahip olduğunuz değerlerden daha hayırlıdır onlar ve daha süreklidir. Daha doğrusu tükenmez bunlar. Yani cennetteki nimetler, ahirette Rabbimizin bize ihsan edeceği nimetler tükenmez, bitmez. Çünkü cennet hayatı tükenmez, bitmez. Dolayısıyla nimetleri de böyle olacaktır. Ama dünya hayatında olanlar, çünkü zaten diyor, لِأَنَّ مَا اُوْتِيتُمْ fi الدُّنْيَا çünkü dünya hayatında size verilmiş olanlar, olan şeyler, olan nimetler, olan her neyse, bütün bunlar fe innahu nafid arkadaşlar yani tükeni, tükenir, biter, e, tükenir, biter, tükenicidir, e, biter. Dünya hayatında size vermiş olanlar. Oysa ki o ma'indallahi mina naimi Allah katındaki nimetler, naim nimet kelimesinin çoğulu, cinan ne oluyor arkadaşlar? Tabi ki cennet kelimesinin çoğulu olduğunu biliyorsunuz değil mi cinan? Cennetlerde Allah'ın e, size vereceği daha doğrusu ehli taatihi yani ehli taat için saklamış olduğu onlara vereceği nimetler bâkın bâkidirler gâyrunâ fîdzin Geçici değiller, tükenmezler, bitmezler. Burada arkadaşlar bir kadının birine nafid geldi dal ile. Diğerinde nafid geldi dal ile. İkisi de arkadaşlar yakın anlam ifade ediyorlar. Nafid e, biten, e, tükenen, nafiz de gelip geçen yani geçici olan anlamlarına geliyor. Yakın anlamlar. İkisinde de yakın anlamları vardır. Dolayısıyla e, bazı arkadaşlar, hocam yanlışlık mı var diye soruyorlar. Yanlışlık yok. İkisi de kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet, peki Lillâh <gülüyor> zina bunlar. Yani Allahu Teala'nın ahirette, cennette e, hazır saklamış olduğu, ve ma'inde Allah'ı dediği yani Allah katında vardı dediği nimetler kimin içindir? Lillâh Amenu iman edenler içindir. Rabbimiz diyor ki ama Allah katında olanlar Allah katında olan nimetler lillezine amanu bihi Her demek ki hazamiri kime gitsin arkadaşlar? Onzamiri nereye gönderelim? Lillezine amanu bihi hazamiri var o kime gitsin arkadaşlar? Allah'a çok güzel salihah çok güzel bir cevap verdi Allah'a gitsin. Dolayısıyla Allah'a iman edenler içindir ve aleyhi e, etevekkeluna bunlar gene alehireki Allah'a gidiyor Allah'a tevekkül ederler nerede fi umurihim işlerinde yani işlerinde güçlerinde Allah'a tevekkül ederler tabii ki Allah'a tevekkülün ne anlama geldiğini İslam dininde biliyorsunuz elinden gelen gayreti yapar üstüne düşeni yapar. Ondan sonra gücün yettiğini yapar. Ondan sonrasını Allah'a bırakır. Tevekkül dediğimiz anlayış budur. وَإِلَيْهِ يَقُمُونَ Allah'a doğru yönelirler diyelim. Fi أَسْبَابِهِمْ Yani bir işe tevessül ederken sebeplere sarılırlar. Sebeplere sarılmak yani sebep. Yani dünya hayatında yapacağı işle, yapacakları işlerde maksatlara diyelim, sebep nedir? Sebep, Allah'a yönelmek. Ve İleyhi, yani ve İllallâhi yakumûne fî Ne yaparlarsa, bunu Allah'a yönelmek için, Allah'a ulaşmak için yaparlar. Yani, maksatları Allah'ın rızasını kazanmaktır. Öyle diyelim. Yetiqûne, ve bihi yetiqûne, ve bihi yetiqûne ve yine bunlar Allah'a güvenirler. Allah'a va kayıt Allah'a güvenirler işte bunlar için arkadaşlar Allah'ın yanında bulunan nimetler bu şekilde özelliklere sahip olanlar içindir ve bu şekildeki özelliklere sahip olanlar için Allah katında bulunanlar hayırlı ve Abka daha hayırlıdır ve tükenmez daha süreklidir neden minme o muhu on Onlara yani insanlara verilenlerden min meta'l dünya dünya hayatına ait unsurlar olarak dünya hayatında dünyaya ait değerler olarak verilenlerden daha hayırlı ve daha süreklidirler. Evet. Böylece bir kısmını okumuş olduk arkadaşlar. Bir ayeti okumuş olduk. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Ee, anlamını bilmediğiniz kelime veya e, anlaşılmayan bir yer oldu mu arkadaşlar? Var mı? Varsa e, tekrarlayabiliriz. Saliha yok hocam diyor. Hmm, başka arkadaşlarımızdan da bir gayet güzel hocam diyor Zeynep. Peki o zaman devam edelim. Eğer anlaşılıyorsa e, devam edelim. El kavlu fi tevilli kavlihi ta'ala Sizden de Sizden de Şaban Bey Arkadaşlar lütfen bunu da not alın Bak önemli bir husus Burası El kavlu fi tevilli kavlihi ta'ala Bu kalıp bir cümledir Kalıp bir cümledir Bunu taberi sık sık kullanır Bir ayetin tefsirine geçeceği zaman Bununla başlar bir ayet tefsir etti, bitirdi, yeni bir ayete geçti. Mutlaka o ayetin başında bu ifadeyi görürsünüz kabili tefsirinde. El kavlu fi tevilu kavli taala. Ee, şöyle bir soruyla mesela karşılaşabilirsiniz sınavda. Bu kalıp cümleyi veririz. Mesela el kavlu fi tevilu kavli taala ee, kalıp cümlesi aşağıdaki müfessirlerinden hangisine aittir diye bir soru gelebilir işte 4-5 şık veririz. Tabii ki doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabımız tabi olacak. Manası nedir hocam diyor tahsil. El kavlu yani yorum, söz, görüş. Hangi konudaki görüş? Fî tevili kavlihi ta'ala. Allahu Teala'nın şimdi okuyacağımız şimdi okuyacağımız sözünün Yorumuyla ilgili olarak, tefsiriyle ilgili olarak söze gelecek olursak diyor mesela. Yakulu ta'ala zikruhu da aynı şekilde Rümeysa çok güzel. Yani şu suda gelebilir bakın onu da hatırlatayım. Mesela diyebiliriz ki aşağıdaki kalıp cümlelerden hangisi taberiye ait değildir? Mesela böyle bir soru gelebilir. Bir işte yakulu ta'ala zikruhu. İki el kavlu fi tevilik Kavli-i Teala ve daha ileride gene birkaç e, kalıp cümle daha gelecek. onu da ben size söyleyeceğim. Bu kalıp cümleleri veririz. Bir de bunların dışında birini veririz. İşte bizim yapacağımız şey orada onu tercih etmek, bulmak olacak arkadaşlar. E, bu önemli. Yani şunu da söyleyeyim. Bazen ben önemli noktalara değiniyorum. Dikkat çekiyorum. Arkadaşların dikkatini çekiyorum. Sonra, sınavdan sonra da bana arkadaşlarınız yazıyor. Hocam siz dediğiniz zaman çıkmadı. Evet çıkmayabilir. Neden çıkmayabilir? Çünkü biz bir, bir sürü soru verdik şey yani Auzefe. Mesela ben 200 civarında soru verdim. Ee, yani artık Auzef hangilerini sorar, hangilerini seçer, o biraz yani bizim dışımızda olan bir şey. Ama kesinlikle şunu söyleyeyim size, böyle bir soru var. Öneminden dolayı söylüyorum, böyle bir soru var. Fakat ha, çıkar mı, çıkar mı, çıkmaz mı bilmiyorum. Daha soru veren hocam Ayşen diyor. ya Ayşe daha daha da çok vermemiz lazım ki. Ama tabi soru çıkarmak çok zor. Gerçekten yani böyle e, bu metinlerden soru çıkarmak kolay bir şey değil. Yani baya bir zaman e, harcıyoruz. Baya bir emek veriyoruz. E, e, şimdi şöyle Ayşen diyelim ki 20 soru versem. Bakın yarın öbür gün kısmet olursa işte bir e, vizeniz olacak. E, mesela Ayşen sınava girdiğim Karşısında 20 soru çıktı. Ayşen soruları gördü, yaptı. Sonra Şaban Bey girdi mesela. Şaban Bey de aynen o 20 soru çıkacak. Sonra Tahsin girdi. Ona da aynı 20 soru çıkacak. Dolayısıyla ilk giren belki zorlanacak. Ama diğerleri ondan alırsa cevapları herkes tak tak tak yapacak. Ondan sonra 90-100 alacaksınız. Diğerleri yani. ilk giren değil diğerler alacak. Ee, bu da haksızlık olur yani. Ama eğer bir soruları e, bu şekilde çok verirsek o zaman e, birine işte 20 soru çıkarsa ötekine farklı bir 20 soru çıkar. Diğerine işte daha karışık bir 20 soru çıkar. Yani o yüzden çok soru vermenin elbette ki daha e, adil e, olduğuna inanıyoruz. O yüzden bunu yapmaya çalışıyorum. Final ve bütünlemede de gene bir işte mesela 20 soru çıkacak size ama ben 40 soru 50 soru veriyorum. Yani orada da göre böyle bir e, Karışım olsun diye arkadaşlar. Yoksa başka bir şey size zorluk çıkarmak için değil tabii ki maksadımız. Ama bir hak ve adalet yerini bulsun diye bunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Peki dolayısıyla çıkmazsa yani veya birilerine birilerine çıkar diğerilerine çıkmazsa yarın öbür gün bana hocam siz sordunuz çıkacak dediniz ama çıkmadı demeyin. Olabilir yani. Evet yeni bir ayete geçiyoruz. Bismillah. Bismillah. Ee, işte biraz evvel yukarıda bahsetti ya hani işte dedi ki nimetler var. Bu nimetleri Allah katında saklı tutuyor. Bunları verecek. Kime verecek? işte لِلَّذِنَا اَمَنُوا İmaya edenlere. Şimdi onlarla ilgili bazı özelliklere devam ediyoruz. Veya onların yanında başka bir takım özellikleri olanlardan bahsediyor. Ayet-i kerime devam ediyor. Mesela Yine onlar şu kimselerdir ki ne iştinab ediyorlar, sakınıyorlar, uzak duruyor, duruyorlar. Neden? Keba ismi büyük günahlardan, büyük günahları işlemekten uzak duruyorlar. İsterseniz işte burada mesela birkaç büyük günah sayabilir miyiz? Bana büyük bir günah yazabilir misiniz? E, Müfessirimiz biraz sonra diyecek zaten. Ee, evet, melek, e, şirk, şirk, salihah şirk, e, arkadaşlarımız, evet, zina, cinayet var. Şirk oldu, zina oldu, cinayet oldu, hırsızlık, faiz, e, içki, e, na, nanu, namusun mümini, mümin kadına iftira, doğru. Savaştan kaçma, çok güzel, yalan, anaya babaya karşı, siz saydınız zaten etsin. Evet, kul hakkı, doğru. Ha, bunların bir kısmı, e, If, i̇ftira zaten yukarıda vardı, e, hadiste var doğru doğru söylüyorsun. İşte müfessirimiz de arkadaşlar, müfessirimiz de hani biraz sonra diyecek, hatta okuyalım isterseniz şimdi oraya gelmişken e, mesela aşağıda diyor ki e, neredeydi? Hah hemen isterseniz devam edelim sonra bunlar gene konuşacağız. E, diyor ki Ya Kulu Taala Gördünüz mü oraya arkadaşlar? Yaku-u Teala zikruhu. gene bakın aynı kalıp cümle geldi. Vellezine işten bu kebaire ismi. Kebair fevahişul isim. Yani kebairi burada bize açıklayacak. Aslında o da sanki bir karışıklık olmuş metinde ama neyse. Diyor ki kebaire gelince kebairul isme gelince kad beyennâ biz bunu beyan ettik, açıkladık. İhtilâfe ahl-i tesir ehlinin yani müfessirlerin e, farklı görüşlerini fiha bu konudaki yani kebayri e, e, isim büyük günahlar nelerdir bu konudaki farklı görüşleri alimlerin müfessirlerin farklı kanaatlerini biz açıkladık beyan ettik e, ayrıca ve beyenne yine biz beyan ettik açıkladık ortaya koyduk neyi As-savade minel kavli Doğru olan görüşü indenâ bize göre fiha bu konuda. Yani büyük günahlar nelerdir bu konuda müfessirlerin farklı farklı kanaatleri, görüşleri var. Biz bütün bunları zikrettik, bunları açıkladık. Ayrıca bize göre hangisi doğru onu da açıkladık. Peki nerede yaptık bütün bunları? Fi suratin i nisai Nisa suresinde. Faağınlar, belli ki, burada tekrar bunları vermeye ihtiyaç duymuyorum diyor. Yani bunlara lüzum, tekrar vermeye lüzum yok diyor. Böylece bizi dikkatimizi oraya çekiyor. Oraya baktığımız zaman arkadaşlar, işte sizin de bu burada zikreddiğimiz e, günahların bir kısmı e, hadis e, metni halinde veriliyor. ...kimisinde mesela bu konuda muhtelif hadisler var... ...kimisinde işte üç... E, ...büyük günahlar üç tanedir diyor... ...sayılıyor... E, ...şirk hepsinin başında tabii ki... ...hiç şüphesiz şirk hepsinin bütün hadislerde... ...bütün hepsinde şirk vardır... ...işte kimisinde ''Ukuklu Valideyn'' var... ...yani tabii hadislerin bir kısmında... ...işte büyük günahlar dörttür diyor... ...kimisinde yedidir diyor... ...kimisinde dokuzdur diyor... ...böyle farklı farklı rivayetler var... ...onların hepsini orada müfessimiz veriyor... Peki neler burada? Şirk hepsinin başında geliyor. Savaştan kaçmak var. arkadaşların bazıları yazdılar. Kesinlikle o hadislerin çoğunda geçiyor. Hukuklu valideyim var. ya, yani anneyi babayı üzmek, kırmak e, var. O da hadislerin çoğunda geçiyor. Başka ne geçiyor? E, i̇şte e, zina geçiyor bazılarında. Evet zina geçiyor. E, if, çoğunda namuslu kadına iftira kazıf yani geçiyor. E, ve diğer saydığınız bazı günahlar. E, bunlar arkadaşlar e, geçiyor. Dolayısıyla büyük günah deyince, tabi bazıları da diyorlar ki aslında burada bunlara saymaya gerek yok. Rabbimizin yasak kıldığı her şey büyük günahtır. Rabbimiz neyi haram kılmışsa o büyük günahtır diyenler var. E, ondan sonra bir adlara taraftar olmak diye geniş kapsamlı alıyor. Doğru Zeynep takım yetim malıyım. Yani arkadaşlar işte dediğim gibi farklı şeyler zikrediliyor. E, hadislerde geçiyor. E, bir de şu da e, zikrediliyor orada onu da hatırlatmak lazım. E, mesela müfessirlerimizin bir kısmı diyor ki e, bir günah ne kadar küçük olursa olsun orada ısrar onu ne yapar? Büyük günah haline getirir. Küçük günahta ısrar, onu büyük günah haline getirir. Veya e, tevbe etmemek, onu büyük günah haline getirir. Ama e, yine diyorlar ki müfessirlerimiz, işte bazıları diyor, yani şirk hariç tevbenin, böyle sa, samimi bir tevbenin e, gidermediği günah da yoktur diyorlar. Şirk hariç çünkü Allah şirki affetme bizzat Kuranda e, bedir diyor. İnallahu la yaqdiru enüşrekelu. kendisine şirk koşulmasını asla af etmez. Ve yaqdiru me'du nezalikeline yaşa. Fakat e, bunun dışındaki günahları, kabahatleri, suçları dilediği kişi için af eder. Yani dilerse af eder. Ama şirki etmez. Dolayısıyla müfesserleri diyor ki e, tevbe bu günahların hepsi tevbe karşısında erir ama küçük bir günah bile eğer ısrar edilirse onu yap, yapmaya devam ederse bir kişi o küçük günah zamanla büyük günah haline gelir. Böyle e, farklı kategorik e, bilgiler veriliyor. Bir de hatta mesela şöyle bir şey de var. Peygamberimize zaman zaman gelip soruyorlar. Ya Resulallah işte hangi günahlar büyük günahtır? Zaman zaman Peygamberimiz bu tür soruları soranların ruh haline göre onun anlayışına göre büyük binaları sıralamada değişiklik yapmış. Mesela adam biri bunu sorduğunda eğer annesine babasına zulmeden biri ise, eğer annesini babasını üzen biri ise mesela bakıyorsunuz peygamberimiz onu en başa koyuyor. İşte ne bileyim namazları konusunda gevşek biri ise onu başa koyuyor veya buna benzer durumlar. Aynı şey tersi içinde söz konusu. Mesela peygamberimize ya Rabbi Allah en faziletli amel hangisidir diye sor, soruyorlar. Orada da peygamberimiz Sola'nın durumuna göre cevaplar vermiştir. Mesela kişi savaştan kaçan bir ruh haline sahipse savaşta direnmek en faziletli ameldir diyor. Ya da işte biraz evvel dediğimiz gibi annesine babasına işte saygısılık yapıyorsa anneye babaya saygıdır diyor en büyük en faziletli amel. Bu tür cevaplar peygamberimizin verdiğini biliyoruz. Peki Vel fevahiş, fevahiş kelimesine gelince. Bunu nasıl çevrelim arkadaşlar Türkçe'ye? Biliyorsunuz fevahiş kelimesi fahişe kelimesinin e, çoğulu oluyor. E, nasıl çevrelim bu kelimeyi Türkçe'ye ne diyelim? Çirkinlik saliha, çirkinlik diyor. Çok güzel. Hayasızlık diyebiliriz. E, çirkin davranışlar, hayasızca davranışlar güzel. Bunları söyle Rahatlık, azgınlık ee, azgınlık diyebilir miyiz tahsin? Nasıl azgınlık? Yani azgınlıktan azgınca davranışlar belki diyebiliriz. Hayasızlık, çirkin davranışlar hay diyebiliriz. Buna hepsi olabilir, evet. Kullanabiliriz. Ee, peki, bu nedir yani? Fevahiş ne demektir? Kı ile e, bazı alimlerimiz demişler ki inneha el zina e, bu da zina demektir. Şimdi işte arkadaşlar mesela İbn-i e Taberi'nin her zaman kullandığı bir kalıp cümle daha. Bakın ne diyor? nikr Kale Delike. İşte size bunu söyleyenler. Yani Taberi ne yapar arkadaşlar? Taberi'de iki, iki önemli e, özellik var. Zaten biz Taberi hakkında bilgi verirken bunu söylüyoruz. Diyoruz ki Taberi'nin tefsirinde tevcih var. Arkadaşlar bir de tercih var. Tevcih ve tercih nedir bundan? Yani bir ayeti tefsir ederken o ayetin tefsiri saadetinde ne kadar vecih varsa, yani ne kadar yorum varsa, onların hepsini verir. Yani bir ayetin tefsiri saadetinde 40 tane rivayet varsa bakarsanız 40'ını da verir. Bir de tercih var. Yani biraz önceden söyledik, ya, söyledik ya diyor ki de işte bana göre en doğru olan şudur diyor. Yani tercih yapıyor. Yorumları veriyor, yorumlar arasında tercih yapıyor. Yorumları verirken arkadaşlar mesela bir ayetle ilgili bir yorumu verdi. Sonra diyor ki zikrümâ kâle dâlike işte bu görüşü belirtenler, bu görüşte olanlar diyor, İki nokta üst üste koyup onların kim olduğunu rivayet halinde bize veriyor. Rivayet halinde bize veriyor. Tevcih Zeynep yani bir ayetin yorumu bağlamında ne kadar açıklama varsa o açıklamaların hepsini tek tek veriyor böyle bir, bir, iki, üç diye veriyor. Buna biz tevcih diyoruz. Yani ayetin farklı yorumlarını, farklı manalarını, nerelere çekilmiş ayet, onların hepsini tek tek veriyor. Dolayısıyla mesela on kanaat varsa ayetin manası hakkında hepsini veriyor. Sonra da aralarından beni tercih ediyor. Bu da onun tercih. Tevcih ve tercih dediğimiz şey bu. İşte burada... Önemli olan zikr-ı ki her bir tevcihi yaptıktan sonra yani her bir yorumu, diyelim ki on yorum var, birinci yorumu verir, der ki işte bazı alimler bu ayetten kasıt şudur diyorlar. Mesela dedi ya, fevahişten kasıt zinadır dedi değil mi? onu hemen diyor ki zikr-ı ki işte bu kanatta olanlar, işte bunu söyleyenler diyor ve onları sayıyor. Bazen bu kanatta olanlar bir kişi olabilir, bazen farklı kişiler olabilir eğer yani çoksa hepsini tek tek zikrediyor. Burada mesela bakalım kimiz zikredecek? Haddesena Muhammed, Galatena Ahmed, Galatena esbatt an Süddi Süddi'den gelen bir rivayet diyor ki Süddi. Al Fawahish ayetteki Fawahish kelimesi, Galat diyor ki el Fawahish şu İşte Süddi demiş ki buradaki bu ayetteki Fawahish kelimesi. E, zina anlamına geliyor demiş. Süddi böyle bir anlam vermiş. Ee, peki, bakın burada bitirdi. Noktayı koydu. Ondan sonra vaktelefe diye yeni bir başlığa geçti. Eğer mesela Mücahit de buna dair bir yorum yapsaydı ona dair bir zincir verecekti. Onun da görüşünü belirtecekti. İşte iki verseydi onun da. Yani diyelim ki tabi on halkasından beş ayrı kişi bu kelimenin zina manasına geldiğini söylemişse ve bu rivayetler eğer e, İbn-i Et-Tabiri'ye gelmişse hepsini verir. Sonra mesela diy diyelim ki başka bir alim grubu demiştir ki fevahiş. işte diyelim ki e, ne olsun mesela hırsızlıktır diyelim. Hani söz geliyorum hırsızlıktır. Peki bunlar da kim söylemiş? onla da teker teker verir. Sonra başka biri diyelim ki desin ki fevahiş işte kavgadır. Onları tek tek verir. Böyle işte bunlar tevcih arkadaşlar. Böyle ayrı ayrı ne de, neler demiş onlar hepsini verir. Sonra der ki e, وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ indena. Bu da işte onun kalı cümlelerinden biri de budur. Bize göre doğru olan der ve bunların içinden der ki bana göre şu daha makuldur. Şu daha doğrudur der. İşlerinden birini seçer. Bu da tercih oluyor arkadaşlar. Burada bir tane örnek verdi. Dedi ki fevahiş kelimesinin manası zinadır. Bunlar süddi bize zikrediyor ve geçti. Demek ki başka rivayetler yokmuş bu konuda. Ama bir şey daha söylüyor burada. Tabi taberinin özelliklerinden bir arkadaşlar, farklı kıraatler varsa onları yani bir ayette bir kelimeyi, bir ibareyi, bir harekeyi eğer bazı alimler farklı okumuşlarsa, bazı alimlerin farklı okuduklarına dair rivayetler gelmişse, Onların hepsi teker teker bize verir. O yüzden şunu unutmayalım arkadaşlar. Bu da önemli bir cümle. E, taberi tersiri, kıraat ilmi açısından büyük bir kaynaktır arkadaşlar. Eğer ileride bir içinizden bazıları kıraatlar konusunda bir şey merak ediyorsa, acaba bir, ayet, e, bir ayetteki bir kelime, kelimedeki hareke nasıl okunmuş, Hangi farklı kıraatler var diye merak edip araştırma yapmak isterse başvuracağı ilk kaynak diyebilirim ki taberinin bu tersidir arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu konuda çok geniş bilgi veriyor. Bakalım bu konuda da farklı kanaatler, farklı okuyuşlar, farklı rivayetler var mıymış? Varmış ki, müfes diyor ki, وَقْتَلَفَتُ قُرَّعُ Kurra arkadaşlar yani kıraat alimleri, kıraat imamları diyelim. Kıraat alimleri ihtilaf etmişlerdir. Hangi konuda? Fî qirâeti qavlihi kebâirel isim. Kebâirül <gülüyor> isim. Allah-u Teala'nın kebâirül <gülüyor> isim sözünün okunuşu konusunda ihtilaf etmişler, Farklı kanaatler sert etmişlerdir. Ne gibi? Mesela diyor ki, fa <gülüyor> قَارَاَتْهُ Hu kelimesini bu kebairül isme gönderiyoruz arkadaşlar değil mi? Orayı anlıyoruz. فقرأته, onu Yani kebairül ismi okumuştur. Kim? عَامَّتُ قُرَّاِ الْمَدِينَةِ Medine. Demek ki Medine'de kıraat imamları var. Kıraat alimleri var. Diyor ki Medine kıraat imamlarının tamamı Medine kıraat alimlerinin tamamı okumuşlardır. Nasıl okumuşlardır? عَلَى الْجِمَاعِ yani cem olarak. Yani bizim şimdi okuduğumuz gibi kebair. Kebair nasıl bir kelime arkadaşlar? Cem, cem değil mi? İşte cem olarak okumuşlardı. Yani çoğul olarak okumuşlardır kelimeyi. Keberlike fin necmi. Bir de arkadaşlar kebairul isim ifadesi Necim suresinde geçiyor. Orada da aynı şekilde Medine alimleri, Medine kıraat alimleri hem bu Şura suresindeki ifadede hem de Necim suresindeki ifadede kebair kelimesini çoğun olarak, yani bizim de okuduğumuz gibi kebair diye okumuşlardır. E, peki farklı bir okuyuş da mı var? Halil'e aklımıza böyle bir soru geliyor. Diyor ki, evet ve veriyor. Diyor ki mesela, ve karaethu, gene hu isim kelimesinin cümlesinin ibaresine geçiyor. Bu ibareyi okumuştur. Ametu, Kurra'il Kufeti. Bir de Kufe var biliyorsunuz değil mi? Ee, şöyle sizden ricam ilk dönemde de mesela ilk iki asırda e, İslam coğrafyasının en önemli ilim merkezleri hangileri yazabilir misiniz arkadaşlar? İlk iki asırda. Daha sonra değişiyor tabi ama çok güzel bir Kufe Gökalp yazdı. Saniha, Şam dedi çok güzel. Basra çok güzel. Evet Kufa, Şan, Basra Medine harika bir yer daha kaldı Bağdat değil Salih Bağdat'ı yok daha Bağdat ilim merkezi haline gelmemiş neresi olabilir Horasan değil daha Horasan daha ilim merkezi haline gelmemiş ee, Mekke evet Zeynep yazdı Mekke o zaman sayalım arkadaşlar o zamanlar İslam coğrafyasında ilim merkezleri Mekke'ydi işte Mekke Mekke ekolü vardır Mekke ekolü tefsirde Mekke ekolü var Kıraat'ta Mekke ekolü var. İcabında fıkıhta Mekke ekolü var. Yani böyle farklı hadiste Mekke ekolü var. Mekke ekolü daha çok rivayete dayalı bir ekoldür. Abdullah İbni Abbas da en çok öne çıkan isimdir. Ve onun tabi ki tabi ondan öğrencileri vardır. Medine ekolü vardır. Medine ekolü daha çok örfe dayalı bir ekoldür. Medine örfünü esas alır. Burada da aşağı yukarı en çok öne çıkan isim Ubey bin Kaab'dır. O öne çıkmıştır. İşte Kufe Ekolü vardır. Kufe Ekolü'nde e, öne çıkan isim Abdullah İbni Mesut'tur. arkadaşımız ya da doğru. E, e, Şam ve e, arkadaşlar Basra'da ise e, daha sonraki yani Tabiun nesli öne çıkıyor orada. Mesela Basra'da Hasan-ı Basri gibi alimler öne çıkmıştır. İşte Şam'da da yine buna benzer bazı alimlerin Tabiun devri alimlerin öne çıktığını görüyoruz. Demek ki beş tane ilim merkezi var. O yüzden mesela Kurra'ul Qurra'ul Medine, Qurra'u Mekke, Qurra'ul Kufa, Qurra'ul Basra, Qurra'u Şam diye ifadeler görebilirsiniz. bunlarla o bölgelerin karileri yani kıraat ilim alimleri, kıraat imamları kastedilmiş oluyor. Evet, o zaman demek ki "Vakara'tu aamma tu Qurra'il Kufeti" Kufa, imam, Kufa kıraat imamlarının tamamı, bakın amme tamamı demek. Hepsi. Hepsi arkadaşlar. Okumuşlar. Nasıl okumuşlar? Bakın dikkat edin. Kebiral ismi diye okumuşlar. Allah Allah. Bakın alet tevhidi. Yani tekil olarak. Kebair değil kebir. Demek ki nasıl okuyacağız? Ve lezzine yeştenibune kebiral ismi. Böyle okumuşlardır. Bunlar. Demek ki böyle bir da varmış. Nerele de peki böyle okumuşlardır? Fihima cemi'an, fihima deki huma zamiri. Şura suresinde burada okuduğumuz ifadeyle, Necim suresindeki ifadeyi, yani Şura suresinde ve Necim suresinde cemi'an ikisinde de tamamında da Kufeli alimlerimiz, Kıraat alimlerimiz kelimeyi kebir diye okumuşlar. Tekil olarak, çoğul değil tekil olarak okumuşlardır. Evet. Ve <fihim> من قرأ ذالك كذالك bunu sanki diyor işte bunu müfessimiz taberi diyor. Sanki diyor bunu böyle okuyanlar. Yani kebiral ismi diye okuyanlar anne bi kebiral ismi bunlar kebir kelimesiyle yani Zeynep sağlam ki, O zaman hocam anlam değişmiyor mu? Zeynep bir dakika sabit bakın ne diyecek taberi? Sorunun cevabını verecek. Tam zeynep? Biraz sabredin. Sanki diyor bunlar kebir kelimesiyle kebirül isim kelimesi daha doğrusu. Kebirül isimde sanki buna bir şirk kastetmişlerdir. Şirk. Anne bi kebirül ismi eşşirke. Sanki bunlar şirki kastetmişlerdir. Kema kânel ferrâ'u yekûlü nitekim. ferra o da büyük bir alim, dil alimi tekim ferra şöyle diyor. Ferrâ bu konuda şunları söylemiştir dil alimi ke enni astahibbu yani sanki diyor yani hoşuma gidiyor tercih ederim ne, neyi tercih ederim veya ne hoşuma gidiyor limen qaraa kebairal ismi ayeti kebairal <gülüyor> isim diye okuyan kişinin ne yapmasını en yakhfidal fawahish kelimesini de haft etmesi Hoşuma gider. Yani biri, biri diyor Ferra bu ayeti okuduğunda eğer kebair el ismi diye okursa kebir değil de kebair el ismi diye okursa bu kişi fevahiş kelimesini de haft ederek okursa bu diyor çok hoşuma gider. Bundan çok memnun kalırım. Bunu tercih ederim diyor. Peki ne demek ben e, açıklamadım size. Fevahiş kelimesini haft edersen ne demek istedim oradan? Ne demiş olabilirim arkadaşlar? Evet, ne demiş olabilirim onunla? Fevahiş kelimesini haft ederse, koruyarak, değil, gizli değil, gizlemek değil Zeynep, hayır. Hayır, daha iyi bir cevap, tekil değil, sesli hiç değil, vav aklını okumadan mı hocam, diyor, değil, tekil değil, hadi hadi zorlayın lütfen. Haft arkadaşlar, haft, en yakfıda, en yakfıda fevahişe, Değiştirmeden? Hayır değil Zeynep. Değil. Peki neyse ben söyleyeyim. Arkadaşlar hafıza yakfadı mecrur okumak. Yani kelimenin son harekesini kesreli okumak demektir. Aşağıda tutmak. Hafta etmek aşağıda tutmak. Aşağıda olmasını sağlamak. En yakfidel fevahişe yani fevahiş kelimesinin son harekesini şişin harfi var yani ya biz nasıl okuyoruz? Bakın buna كَبَائِرَ الْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَّ Değil mi diye okuyoruz? Ferra diyor eğer bir kişi kebair diye okuyacaksa o zaman keşke o diyor فَوَاحِشِ فَوَاحِشِ diye okursa. Yani kebair el-إثْمُ وَالْفَوَاحِشِ Bunu diyor tercih ederim. Yani fevahiş kelimesini mecrür okusa bu güzel olur, daha yakışıklı olur, daha yani uygun olur diyor. Daha münasip olur diyor. Ferra'nın görüşü. Peki niçin Niçin ey Ferra sen bu, bunu beğeniyorsun? لِتَكُونَ الْكَبَائِرَ مُضَافَةٍ اِلَى مَجْمُوعٍ اِذَا كَنَتْ جَمْعًا Eğer kebair kelimesi çoğul olacaksa o zaman diyor e, kebair kelimesi isme ve fevahişe ikisine de muzaf olsun diye. Böyle olsa daha iyi olur. Yani kebairun isim, kebairun fevahişi. İkisine de muzaf olsun böyle olması açısından daha uygun olur eğer böyle olsa daha güzel olur daha münasip olur diyor bu evet ve Allah bizi korusun ve bizi korusun ve bizi korusun ve bizi korusun ve bizi korusun ve bizi korusun ve bizi korusun bunu hoş görüyorsam da böyle yapan kimse de görmedim diyor yani ben duymadım görmedim ahadan bir kişiyi bir alimi ne yapıyor minel qurra'i qari yani kıraat alimlerinden herhangi birinin e, ne yaptığını duymadım görmedim eee hafadal fawahis'i fawahis mecrur olarak kesreli olarak fawahis'i şeklinde okuduğunun ama duymadım görmedim beğeniyorum hoşuma gidiyor fakat gör. Şimdi gelelim biraz evvel arkadaşımızın bir soru sormuş. Hocam mana değişiyor mu diye. Ve bunlardan hangisi doğru? Şimdi iki tane görüş çıktı. Biz bunu kevair el ismi diye mi okuyacağız? Kebir el ismi diye mi okuyacağız? Hangisi doğru? Değil mi? Bu soru isterseniz akla geliyor. Hemen cevabını veriyor büyük Diyor ki min minel kavli Doğru olan görüşe gelince hemen bakın söylüyor vassavabu minel kavli. Doğru. İşte bu onun kalıp cümlesidir. والصواب من القول في ذلك عندنا Yani bu konuda bize göre doğru olan görüşe gelince. Yani kendine göre tabii değil mi? Tahsin bize derken yani kendini kastediyor. Yani bana göre diyor. Evet. Nedir o? Annehuma kıraatani. E bu iki Farklı okuyuştur. Yani kebairel ismi diye okumak ve ke kebirel ismi diye okumak bu ikisi iki farklı okuyuştur. kara'a bi kulli vahidati minhumâ ulemâ umne ee, İkisini de bu iki tarza göre de birçok kıraat âlimi ayeti okumuştur. Yani qara'a kad qara'a okumuştur. Kesinlikle okumuştur. bi kulli vahidati bundan her biriyle yani kebirel ismi diye okuyanlar da vardır, okumuştur, olmuştur. el ismi diye okuyanlar da olmuştur. Ee, Ulema'un mine'l kurra'i Hem de öyle sen ben değil, kıraat alimleri, kıraat imamlarından bir kısmı kebirel ismi diye okumuş, bir kısmı el ismi diye okumuş. Peki niye böyle yapmışlar? Ala tekarubi ma'nayeyhima Manalarının aynı olmasından dolayı manalarının birbiriyle iç içe yakın, yapışık olmalarından aynı diyelim kısacası. Aynı olmalarından dolayı. O zaman e, o zaman peki hangisiyle okuyalım? fe bi eyyetihime kara el qari'uhu kişi diyor bunlardan hangisiyle okursa okursun hangisiyle okursa okursun fe <gülüyor> Doğru yapmış olur, isabet etmiş olur. O halde demek ki müfessirimize göre kebair ve kebir kelimelerin arasında herhangi bir anlam farklılığı yoktur. Anlamları aşağı yukarı aynıdır. İki şekilde de e, okunmuştur. <gülüyor> Kıraat alimleri iki şekilde de okumuşlardır. Buna dair sağlam rivayetler vardı, diyor müfessirimiz. O halde biz de <gülüyor> ister kebirel ismi diye okuyalım ister kebirel ismi diye okuyalım. İkisi de iki okuyuşta doğrudur. Hangisini okursa okuyalım doğru yapmış olur diyor müfessirimiz. Evet. <gülüyor> Peki başka ne var? Buraya kadar anlaşılmayan var arkadaşlar. Bu arada e, dün biz bu vakitte bir e, namaz arası vermiştik. Akşam namazını kıldınız mı bilmiyorum. Ben böyle alel acele geldim. Çünkü daha böyle üstümü değiştirmeden eve girdim. Hemen bilgisayarın başına oturdum. Çünkü geç kaldı. Ben de kılmadım. KKTC'de kılınmış. Allah kabul etsin. Ayşe'de kılmış. Evet. Tahsin vakit geldi hakikaten. Böyle bir 2-3 dakika bir ara verelim mi arkadaşlar. Kılmayanlar kılsın ben de. Bak, Tahsin, biz gidiyoruz Tahsin güle güle ama Tahsin e, kurban bayramınızı kutlayayım da öyle gidin bari. <gülüyor> Tamamdır. Arkadaşlar eğer giden ayrılın e, olursa şimdiden bütün arkadaşların kurban bayramını kutluyorum. Biraz sonra görüşeceğiz tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, tahsin görevine gitti. Biz de namazımızı kıldık. Kaldığımız yerden devam edelim. Ve ee, kavluhu gelelim Rabbimizin şu sözüne Ve ize me ghabibuhum yagfirune Biraz önce söylemiştik. Sinirlendikleriz ama sinirlerine hakim olurlar. Kendilerini sinirlendirenleri affederler, kızdıranları affederler diyelim. Bakalım ne diyor müfessisimiz bu konuda. Ya Teala dikroğan geldim bizim kalıp cümlemiz bak Ya Kulu Teala dikroğan peki ve ide me qadi bu sinirlendikleri zaman kızdıkları zaman neye kime alemen icterame ileyim cürmen kendilerine karşı bir kabahat bir cürüm, bir suç işleyen kişi. Yani bir kişi size karşı bir cürüm işliyor, bir suç işliyor, bir kabahat işliyor, bir hata işliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Mesela tabi siz bundan sinirleniyorsunuz. Sizi kızdırıyor. Gazaba e, geliyorsunuz. Hum <gülüyor> yafirune. Alttan alırlar, affederler, bağışlarlar, e, hoş görürler, abartmazlar, büyütmezler, sorun yapmazlar kimin yaptığını limen ecrana ileyhim kendilerine karşı cürüm işleyen kişinin zembehu günahını kusurunu abartmazlar, büyütmezler affederler. Yani biri size, demek ki size karşı bir takım yanlışlıklar yaptı kabahat işledi, hata yaptı size yakışan nedir meseleyi büyütmemek eee affedici olmaktır. Ve yasahuna anhu uqubata uqubata zenbi ve mesela bu yaptığının cezasını ne yapar? Affederler. Yani cezalandırmadılar da ceza Yani yasahuna an uqubata zembihi. Zemb, günah, hata kusur hatasına ceza ver. Okuda ceza. Ceza vermekten imtina ederler, affederler. Yani vazgeçerlerler. Yani vazgeçmek, affetmek, alttan almak, bağışlamak gibi anlamlar verebiliriz mi Demek ki neymiş arkadaşlar? Biri e, burada sözü geçen e, vasıfı sayılan müminler için söylüyoruz bunu. Bu müminleri e, diyelim ki gücendirdi, sinirlendirdi. Mümin ne yapmayacak? Meseleyi e, fazla büyütmeyecek, üzerine gitmeyecek, sorun yapmayacak, affetmesini bilecek bağışlamasını bilecek Tabii ki hemen şunu söyleyelim arkadaşlar bu ayet belli bir bağlam içerisinde böyle değerlendirilebilir yoksa kim bize haksızlık yaparsa kim bize karşı yanlış iş yaparsa kim bize hakaret ederse eh biz e, aldırış etmeyelim geçip gidelim demek doğru olmaz ama şurada bunu yapabiliriz yani bir olay oldu eğer ben bu olayın, olayın üzerine gitsem, abartırsam, büyütürsem bu belki de olduğundan daha da büyük olacak. Belki insanlar bunun, bunun yüzünden birbirine girecek. E, belki birbirlerini vuracaklar, öldürecekler. Yani böyle bir şey olacaksa yani daha büyük bir kabahat ortaya çıkacaksa böyle yerlerde affedici olmasını bilmek, sabredebilmek, alttan olmasını bilmek gerçekten bir erdendir. Ne yazık ki bizim Anadolu'muzda Bazen bakıyorsunuz böyle yani hani deriz ya bir ceviz kabuğunu doldurmayacak, bir fındık kabuğunu doldurmayacak kadar basit, saçma, anlamsız bazı nedenlerden dolayı birbirine giriyor bizim insanımız ve allah Teala'nın en büyük günahlardan biri diye gösterdiği cana kıymayı kolaylıkla yapabiliyorlar ve cana kıyıyorlar değil mi? Birbirini öldürüyor. Ya bazen bakıyorsun bir tavuk kümesi yüzünde, yani senin tavuğun benim kümesime girdi, benim alanıma girdi. Ya bunun yüzünden insanlar birbirini öldürüyor mu? Öldürebilir mi? Maalesef öldürüyorlar yani. İşte böyle yerlerde meseleyi büyütmemek, meseleyi abartmamak, e, körüklememek, burada affetmesini bilmek, burada bağışlayıcı olmasını bilmek bir erdemdir. Çünkü siz daha büyük bir fikneyi önlemiş oluyorsunuz. Ama yani şimdi e, bu anlama gelmez. Nerede olursanız nerede bulunursanız size kimle haksızlık yaparsınız kimle hakaret ederse kimle kötülük yaparsınız ama siz susun bak sabredin. öyle o anlama gelmez arkadaşlar sakın öyle düşünme içerisine girmeyelim. tamam mı peki ve ee, kâlhu gelmişsin Allahu Teala'nın şu sözüne ve kâlhu Rabbihim rablerine icabet ederler ve kâmu saat namazlarını kılarlar يَقُولُ Teala ذِكْرُهُ Şanı yüce Rabbimiz diyor ki وَالَّذ۪ينَ Onlar şu kimselerdir ki اَجَابُ li Rabbihim, Rablerine icabet ederler. Ne zaman? حينَ دَعَاهُمْ اِلَى تَوْحِيدِهِ Onları e, birle, onları e, tevhide çağırdığı zaman allah Teala onları e, tevhide çağırdığı zaman benim bir ve tek olduğuna inanın diye davet ettiği zaman hemen Rab'lerinin bu davetle icabet ederler arkadaşlar. Başka ne yaparlar? Val iqrari bi vahdaniyeti yani Allahu Teala onları kendi birliğini ikrara çağırdığı zaman hemen Rablerine icabet ederler. Ve kendi dışında yani Allah dışında tapınılan her türlü varlıktan beri olmayı, uzak durmayı, onlara tapmamayı buna çağırdığı zaman da hemen Rab'lerinin bu davetine icabet ederler. Ses kesiliyor mu diyor saliha arkadaşlar. Ses kesiliyor mu? Öyle bir sorun var mı? Ee, hayır diyor, sen sende belki sıkıntı olabilir. İstersen bir yenile bir şeyler yap. Peki devam edelim. Tamam. Demek ki Rabbimiz o kişileri tevhide çağırdığı zaman, birliğini ikrara çağırdığı zaman, putlara tapmaktan uzak durmaya, sakınmaya, onlardan uzak durmaya çağırdığı zaman hemencelik Rablerinin bu çağrısına bu davetine ne yaparlar icabet ederler lebeik ya rab derler değil mi tam da lebeik zamanı değil mi şimdi e, hacılarımız eee denirle Allah'ım Allahumme lebeik diyorlar değil mi Allah bizim e, yapacağımız dualarımızı ibadetlerimizi onlarınkine böyle birlikte inşallah kendi katında e, kabul etsin ee, Allah nasip etsin bizlere de nasip etsin diyor Şaban amin ee, gitmeyenler nasip etsin gidenler parmağın kaldırsın Bakın, <gülüyor> böyle hacca gidenler parmak kaldırsın var mı sizden ee, bizi şu an 28 arkadaşımız dinliyor var mı giden hacca Şaban evet diyor ee, artık yani Şaban sen biliyorsun Zeynep Umre'ye gitmiş ee, Hatice Umre maşallah iyi güzel Umre nasip oldu Fatma diyor. Fatma Zehra. Şaban hem haç hem Umre yani. Şaban sen artık yani oralı sayılıyorsun. Öyle diyelim. Peki arkadaşlar. Allah e, kabul etsin yapmış olduğunuz ibadetlerinizi. Değ dönelim hemen konumuza. Lebeykin zamanıydı. Onu hatırlatmak için söyledik. Yine bu kişiler farz olan namazları ikame ederler bi hududihâ ee, yani ne diyelim bi ya ee, Şaban diyor ki hocam Allah istemeyenleri nasip biz istemeyenler mi var Şaban inşallah Sümeyye Ankara'yı bir zaman diyelim Allah istemeyenleri nasip etsin amin diyelim de Şaban bunu niye yazdın ee, neyse peki e, dedi ki demek ki bir de arkadaşlar farz namazları da Arkadaşlar ne yaparlar? İkameye derler. Ama bi hududihaya, ne diyelim bi ya? Evet, öyle diyenler varsa e, sınırları diyor Salih Hatice sınırlarına. Yani ne demek sınırlarına Hatice? Mesela bir açıkla. Yani sınırlarına vakti bi hududihaya ama fi avkatiha. Vaktin sınırlarına uyarlar. Öyle mi? Harika. Bence Zeynep'in Zeynep'in ifadesi daha e, güzel oldu. Yani tadili erkanına, yani buradaki huduttan kaslar, işte yani e, kurallarına diyelim, değil mi? Adabına diyelim, e, ilkelerine uygun bir şekilde, bir hududi yani bütün hakkını vererek, öyle diyelim. En güzel be, tadili erkanını yerine getirerek hakkını vererek e, namazlarını, farz namazlarını ikame ederler. Ne zaman fi avukatihâ vakitleri içerisinde yani kazaya bırakmadan vakitleri içerisinde namazlarının hakkını vererek eda ederler kılarlar. Ee, peki, burada dün arkadaşlarla paylaşmıştım. Sizler de paylaşmayı isterim. Bu namazı ikame etmek ne demek olabilir? Ee, evet, namazı ikame etmek burada belirtilenler çok güzel. Zeynep Büyük neden kılarlar değil de ikame ederler? Harika bir soru. Hatta bazen biz öğrencilere diyoruz ki arkadaşlar Allah size Kur'an'da namaz kılın demiyoruz. Diyorlar böyle bazen. Ya hocam nasıl olur? falan. Evet. Gerçekten yani. Diyebiliriz ki Allah Kur'an'da namaz kılın demiyor. Ne diyor? Namazı ikame edin diyor değil mi? Peki neden ikame edin diyor da kılın demiyor? Ee, bunun tabi ki bir inceliği, bir anlamı olmalıdır. İşte ikame etmek burada belirtildiği gibi yani namazı kılın demek namazı kılın demek e işte kılın, nasıl kılarsanız kılın gibi bir anlam ifade ediyor. Ama ikame edin demek işte hakkını vererek e, sınırlarına riayet ederek far, farzı varsa farzına Farzını yerine getirerek, vacibi varsa vacibi yerine, sünneti varsa, adabı varsa bütün bunları yerine getirerek ve zamanı içinde kılmak. Mesela ikamenin böyle bir anlamının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında bir de şöyle bir anlam da belki yüklemek mümkün olabilir ikameye. Yani namazı ikame etmek, namazı hayatına hakim kılmak, hayatına yaymak. Arkadaşımızın biri hayata yaymamız için diyor çok güzel, hayata yaymak. Şimdi arkadaşlar gerçekten bazılarımız var ki böyle hani seccadesini serer, namazına durur, icabında böyle hani tabiri erkana uyar. Yani diyelim ki hakkını vererek kılar, ondan sonra selamını verir, secadesinden kalkar, o kalkar ama namaz orada kalır. İkame ettiği namaz orada kalır. Kendi kalkar, işine gider, gücüne gider, yola çıkar, yoldan gelir, her neyse ticaretini yapar amirse am amirliğini yapar memursa memurluğunu yapar işçisi işliğini yapar her neyse her neyse ama namazı orada kalır seccabesinin üzerinde kalır halısının kirinin üzerinde kalır hayatında onunla birlikte olmaz yanında durmaz yanında durmaz halbuki e namazın onun yanında durması lazım yani seccadan üzerinde kalmaması lazım. Çıktığında gölge gibi namazı da onunla birlikte gelmeli. Nereye gelmeli? İşe gelmeli. Nereye gelmeli? Ticaret yaptığı yere gelmeli. Nereye gelmeli? İş yerine gelmeli. Amirse o da onun yanında oturmalı. Memur ise o da onun yanına oturmalı. Ve o kişi en ufak bir yanlış yaptığında ona dur bakalım sen ne yapıyorsun? Demeli. İşte namazı ikame etmek acaba bu olabilir mi? Böyle bir anlam yükleyebilir miyiz? Zaten Şaban hemen bir ayet hatırlattı bize de inne salate mi tenanun fuhşayi ve'l münker bak tam da bu. Namaz senin yanında durur. Seninle bir gölge gibi seni takip eder. Sen bir yanlışlık yaptın seni nereye der? Dur bakalım sen ne yapıyorsun der. Bir hataya düştüm sana hemen elinden tutar. Dur bakalım sen ne yapıyorsun der. İşte namaz budur. Ama namazın bunu yapması için de arkadaşlar Namazın bizim yanımızda ayakta durması lazım. Kaim olmaz. İkame etmek yani ayakta tutmak. Ayakta durması lazım. Bizimle birlikte yürümesi lazım. Bizimle birlikte işe gelmesi lazım. Çarşıda, pazarda, alışverişte şurada burada bizim yanımızda olması lazım. O namaz bize müdahale eder. Yoksa sen namazını kıldın secadede bıraktın. Gittin orada kaldı. O namaz hayata yayılmayan namaz olur. E, sanki ikana manası e, İkame, ya böyle bir anlam da versek hoş olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bunu Hasan hocamız söylemişti. Hasan Elik hocamız. Allah selamet versin Hoşuma gitmişti. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Ee, Hasan hocamızın bir e, yani fikriydi. O daha doğrusu ondan duymuştum ben. Öyle söyleyelim Evet. Onu da paylaştık. Sonra Vakane İbni Zeyd Yakul. İbni Zeyd diye bir e, zat diyor ki anna biqoulihi vellezina istecabu lirabbihim diyor ki bu zat Allahu Teala vellezina istecabu lirabbihim sözüyle kısmıyla bununla kast etti kimi kast etti el ensara ensarı ad demek ki bu vellezina istecabu lirabbihim ifadesi Kimi ifade anlatıyormuş, kimlerin bir vasfiymiş müfessire göre, yani bu İbn Zayyid'e göre en sarrmış, en ensar ifade ediyor. Ama Şura suresi arkadaşlar, evet Şura Sûresi yani Medine dileri de kapsül olabilir, yani böyle bir şey de söyleyebiliriz müfessirimiz buna dair bir görüşü bize nakletmiş oluyor. Demek ki bununla kasıt İblize'de göre Ensarmış. Yani ne ne oluyor? Ensar ne yaptı? Ensar peygamberimiz onlar dedi ki ben yanınıza geleyim mi? Siz beni korur musunuz? Bu aslında Allah'ın bir daveti değil mi? Yani peygamberimiz yani kendi zevki rahatlığı için size geleyim mi beni koruyun demiyor ki değil mi? Allah'ın dinini size getireceğim anlatacağım beni ve Allah'ın dinini korur musunuz? Sahiplenir misiniz? dedi onlara. Dolayısıyla bu bir teklifiydi. Yani Rabbin bir teklifiydi onlara. Onda da ne yaptılar? Tabii ki dediler. Canımızı verirsen yolunda dediler. Hemen kabul ettiler. Herhalde bir fessir veya i̇bn Zeyd bunu göz önünde bulundurarak e, bu ifade, bu ibare ensarı anlatıyor demiş olabilir. Peki delinin var mı diyoruz. Hemen rivayet naklediyor bize. Diyor ki Haddeseni Yunus Kale akbarana İbn-i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 Yani diyor ya işte bunlar günahlardan sakınırlar. Kızdıkları zaman da affederler. Bunları anlatmaya başladı. Neyle? وَالَّذ۪ينَ اِسْتَجَابُ Rabbihim <لربِّهن> ayetiyle yani. Allah Teala bunları anlatmaya devam ediyor. Peki bunlar kim? El Ensar diyor. Bunlar Ensardır diyor. Yani bu ayette Allah'ın kişiler neydi? Ensardır. وَهَقَمُ salate <الصلاة> Bu Ensar dediğimiz kişiler namazlarını, hakkını vererek Biraz evvel söylediğimiz çerçeve içerisinde ikame ederek kılarlar. Ve lehsefihim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz herhalde müfessiz şunu bize hatırlatmaya çalışıyor. Şimdi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine'lilere e, davette bulunduğu zaman Medine'liler bunu kabul ettiler. Ve peygamberimiz önce mesela kimi, bir kişiyi Medine'ye göndermişti hoca olarak. Kimdi o? Hadi bakalım yazalım. Bir zatı peygamberimiz kendisini temsil etmek üzere Medine'ye gönderiyor. Kendisinden çok önce. Kimdi o zat? Mus'ad bin Ümey'i. Çok güzel evet. Hayır Muaz bin Cebel değil. Musab bin Ümey arkadaşlar. Mus'ad bin Ümey'i gönderiyor. Mus'ab bin Ümeyr bunlara diyor ki işte namaz şudur şöyle kılmak lazım diyor. Herkes amenna ve saddakna diyor. Hakkını bakın. Ve leyse fihim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Henüz Resulullah yanlarına gelmediği, aralarına bulunmadığı halde bunlar namazlarını Mus'ab'ın belirttiği şekilde hakkını vererek kılıyorlardı. Ve emruhum şura beynehüm. Gene ensarın vasıflarını anlatmaya devam ediyor müfessirimiz burada. Ensar diyor, bir şey yapacağı zaman da mutlaka danışırlardı birbirlerine. İstişare, acaba ne yapsak? Acaba şunu şöyle mi yapsak? Böyle mi yapsak? İstişare ederlerdi birbirleriyle. Leysefim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ssalem Yine aynı şekilde Rasulullah aralarında yoktu, olmadığı halde bunlar hep böyle istişare yapıyor. istişare ederek iş yapıyorlardı. İşte Allah böyle güzel işler yapan Ensar'ı bu ifadelerle bu ayetlerle övmüş oluyor müfessirimize göre. Evet başka neler var? Eee el-kavlu fi te'vili kavlihu taala vellezina izaa asaa asabahum el-baghiuhum yam tasirun. Ayeti biraz öyle <evvel> tercüme etmiştik. Ve ceza'u seyyatun seyyatun misluhha bunu da söylemiştik. فَمَنْ ve وَأَصْلَحَا Bunu da söylemiştik. فَأَجْرُهُ عَلَى Bunu da söylemiştik. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ <زَالِمِين> Bunu biraz evvel açıklamıştık. Zaman kaybetmemek için bir daha söylemeyin. Onları siz zaten öğrendiniz. Şimdi tefsir kısmına Ya kullu taala ذِكْرُ Rabbimiz diyor ki وَالَّذ۪ينَ şu kimseler ki اِذَا بَغَا aleyhim بَغُمْ Bir kişi onlara onlara Haksızlık yaptığı zaman, bir kişi onlara saldırıda bulunduğu zaman, bir kişi onlara zulmettiği zaman وَاَتَدَى aleyhim ee, Evet, burayı, saldırı buraya koyalım. Onlara saldırdığı zaman, onlara haklarına, sınırlarına saldırdığı zaman. Hum ee, Onlar ne yaparlar? يَنْتَصُرُونَ, birbirlerine destek çıkarlar, birbirlerine yardım ederler. Ee, peki, buradaki bağ kimdir? Yani burada saldırgan dediğimiz, zalim dediğimiz, zulmeden, ondan sonra despot dediğimiz, e, e, haksızlık yapan kişi. Bu ayetteki bağ, söz edilen bağ yani isyankar adisi kimdir? Bu konuda yani buradaki isyankarın, buradaki zalimin kim olduğu, Konusunda ne olmuş arkadaşlar? Müfessirlerimiz ihtilaf etmişlerdir. Elledi öyle bağı ki öyle isyancı ki öyle saldırgan ki Hamide Teala zikruhu el montaser minhu. Ona karşı yardımlaşmayı övmüştür Allah. Yani öyle bir zalim var ki Büyük Rabbi'miz o zalim müminlere saldırdığı zaman müminler hemen birbirlerine yardım ederler. Burada tabi müminlerin yardım etmelerini Rabbimiz ne yapmış oluyor? Övmüş oluyor. İşte حَمِدَ اَلْمُونْتَصْيَزَ مِنْهُ O zalime karşı yardımlaşmayı, destek vermeyi övüyor. Kimdir bu zalim? Yani Rabbimizin ona karşı birleşmeyi, yardımlaşmayı övdüğü bu zalim kimdir? Ba'da بَغْيْهِ عَلَيْهِ Yani bu kişi Müslümanlara saldırıda bulunduktan sonra Müslümanlar yardımlaşıyorlar birbirlerine ve Allah da bunu övüyor. İşte bu kişi kimdir, bu zalim kimdir diyor. Bu konuda ne yapmış arkadaşlar müfessirler? Aralarında ihtilaf var. Yani farklı görüşler e, söz konusudur. Mesela fakale بَعْضُهُمْ Bazılara demişler ki هُوَ الْمُشْرِكُ اِذَا بَغَ عَلَى muslimin. Müslümanlara saldıran müşriklerdir. Yani bir müşrik, Müslümana saldırdığı zaman, Müslümana zulmettiği zaman, işte ayette söz konusu olan bağı budur. Müslümanların da hemen o kişiye karşı ne yapması lazım? Birbirlerine destek vermesi, birbirlerine yardımcı olması lazım. Peki kimler bu görüşü dile getirmiştir? Hemen müfessirimiz diyor ki işte bu görüşü savunanlar. Haddeteni Yunus kâle akhbereni İbn-i Vahb kâle İbn-i i̇bn Zeyd diyor ki ve keral muhacirine sınıfeyni Allah diyor muhacirleri iki sınıf olarak zikretti. İki grup olarak zikretti. Sınıfân afa yukarıda demek ki bu zata göre yukarıda bazı ayetler okuduk ya hani hatırlayın demiştik ki bir grup mümin var bunlar kendilerine karşı bir bir suç işlerse affederler. Değil mi? Alttan Allah affeder. İşte buna göre onlar muhacir. Onlar muhacir. İki grup muhacir var. Bir grubu arkadaşlar ne yapıyor? Biri kendine karşı bir kabaat işlediğinde affediyor. Sınıfen affa. yani bir grup, bir sınıf muhacir var ki bunlar hep affedicidirler. Ve sınıfen intasara. Ve bir sınıfta var ki muhaciler arasında bunlar da birileri onlara hakl, haksızlık yaptığında hemen destek çıkan birlerine hemen yardımlaşırlar. Diyor ve şu ayeti okuyor. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَا اِلَا الْاِثْنُ وَالْفَلَاحِشَ وَاِذَا مَا غَدِبُهُمْ يَغْفِرُونَ Devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِسْتَجَابُ لِرَبِّهِمْ اِلَى قَوْلِهِ وَمِمَّا yufiqun e, buraya kadar okuyor ve diyor ki ve işte şeyden itibaren el bihim bihimden itibaren artık ensara geçiyor fakat vellezine istecaburla rabbihim ila kavli ve mima razakna müfukun bunlar da el ensar vuhumul ensar bunlar ensardır demek ki bu müfessirimiz böyle açmış bir, bir grubu ayeti muhacirlere hamletmiş bir grup ayeti ensara hamletmiş işte böyle e, bir yorum yapmış sümme zekara sınıfer felinse Sonra üçüncü bir sınıfı e, zikretmiştir. ve demiştir ki وَالَّذِينَ اِذَا أَسَادَهُمُ الْبَغِيُّ كُمْ يَنْ تَصيرُنَ? Birileri onlara haksızlık yaptığı zaman minel الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden birileri onlara haksızlık yaptığı zaman hemen e, ne yaparlar arkadaşlar? يَنْ yani, تَصِيرُونَ Birbirlerine destek verirler, yardım ederler. O halde bu görüşe göre arkadaşlar dağiden kasıt şiriktir. Bağiden kas Yani zalimden kasıt da müşriktir. Bu bir görüş. Evet. İkisinin de başında İbn Zeyd'i doğru. Oradan gelen biri var. Bakın demiştik ya iki yani birkaç görüş varsa onlar göre. Bakın burada iki görüş var. Biri şirk görüşüydü. vakal kâle Fakat başka bir grup da diyor ki bakın hemen ikinci bir görüşe geçti. Bel huve kullu bâgin. Hayır. Bunlar sadece müşrikler değil zulmeden kim kullu bağın bağa kim zulmederse o yani bu ayette söz konusu edilen müşrik değil hangi zamanda nerede kim zulmederse kasıt odur demişlerdir fahamedel muntasira minhu Allah da işte o zalime karşı yardımlaşmayı övmüştür diyor yani öyle bir zalim kişi ki o zalim nerede ne zaman zulüm yaparsa Müslümanlar ona karşı, onun zümrüne karşı yardımlaştırır. İşte o kişidir. Yani müşrik değil, o kişi. Artık o kişi nerede, ne zaman, kim olursa olsun. Zikrümâhkâle velike işte bunu söyleyenler diyor müfessirimiz. Ve yukarıda geçtiği gibi e, bundan kim e, olduğuna dair bize rivayetler veriyor. Ama süremiz dolduğu için e, burada durmamız lazım arkadaşlar. E, i̇nşallah ...anlaşılır bir şekilde... ...konuyu anlatmaya çalışmışlardır... ...arkadaşlarımızla anlamışlardır... ...istifade etmişlerdir... ...biliyorsunuz... ...önümüz bayram... ...cuma günkü derslerinizi iptal ettik... ...çünkü tatil olduğu için... ...o gün dersiniz yok... ...cumartesi pazar ders yok... ...pazartesi salı ders yok... ...çarşamba günü inşallah... ...derslerimizi tekrar başlayacağız... ...derslerimizi işlemeye başlayacağız... Ee, dediğim gibi önümüz bayram. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Ee, Allah e, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeyi size de bize de hepimize nasip etsin inşallah. Ülkemiz e, bütün sertleriyle inşallah güzel bir bayram havası içerisine girer. İslam alemi güzel bir bayram havası içerisine girer. Diyelim bu fitneler, bu zulümler, haksızlıklar biter diyelim. Formasının haber var mı diyor Dilay? Evet, haber var. Formasyonla ilgili yükün sayfasında açıklama geldi. Ancak biz bize biz kontenjan talebinde bulunmuştuk. Cevabımızı bekliyoruz. Bizim kontenjanlarımızın onaylanmasını bekliyoruz. Onaylanırsa hemense duyurlarımızı yapacağız. Uzaktan olur mu? O konuda şu an bir şey söyleyemem arkadaşlar. Videolar yüklendi. Videolar yüklediniz mi? Hangi videolar acaba? Bu Şeyler mi? Yani müfessiren hayatlarıyla ilgili diyorsan daha yapmadık. Bayramdan sonra inşallah yaparız arkadaşlar. Salih öyle şey olmaz. Öyle şey aklınıza getirmeyin. Zaten biz talep ederken örgün öğretimdeki öğrencilerimizin sayısıyla, iltamdaki öğrencilerimizin sayısını göz önünde bulundurarak, hepsini toplayarak ona göre talepte bulunduk. Yani sizi bu konuda herhangi bir ayrıma tabi tutmuş değiliz. İnşallah talep ettiğimiz rakam gelir. Biz de hemen size duyururuz. Siz de başvurularınızı yaparsınız arkadaşlar. Diyelim ve Allah'a emanet olun duasıyla dersimize son vermiş umarım.